Şimdi bir önceki konuşmada umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez kaidesi üzerinde durduk. Dedi ki bu kaide bu haliyle yanlış demeyelim de eksiktir diyelim. Şimdi külli kaideler hakkında dedik ki arkadaşlar birçok cüz'ün oluşturduğu külli önermedir. Birçok cüz, mesela elektrik sobası. Elektrik sobası. Ya, yakıyorsun, elini değiyorsun, yakıyor. ikinci değiyorsun, yakıyor. Başka bir elektrik sobasına değiyorsun, yakıyor. Hepsine değiyorsun, yakıyor. Onlarcası yakınca buradan bir kaydet çıkartıyorsun. Kim elini oraya değerse yanar. Veya elektrikli soba, elini değmek insanı yakar gibi kaydet çıkartıyorsun. Böyle çok basit bir şekilde avami bir üslupla ben bunu ne yapayım size? Bu şekilde izadeyim inşallah. Şimdi bizim bir hocamız vardı. Allah onu ve bize hakka isabet ettirsin derdi ki şer'i kaideler yani kavaid külliye dediğimiz kaideler bir ayya topal kaidelerdir. Bu kaideler hocalardan öğrenilmezse bir ilim talebesinden, bir ilim hocasından öğrenilmezse bir ilim ehlinden öğrenilmezse bu kaideler sahibini ancak ne yapar? Saptırır, yoldan çıkartır. Tekrar ediyoruz. kavaidi külliye dediğimiz Kur'an ve sünnetten çıkan umumi kaideler. Bu kaideler tek ayaklıdır. İkinci aya başka şeylerle doldurulmalıdır. Bu ikinci aya dapt deriz. Yani bu kaidelerin e, ne zaman uygulanacak, kime uygulanacak, nerede uygulanacak, ne kadar uygulanacak bunlar getirilmediği sürece bu kaideler kişiyi yoldan çıkartır. Bundan dolayı bu kavaiti külliyeleri ne yapacaksınız? Hocadan öğreneceksiniz derdi. İşte dünnevi meşgaleyi bırakacağız. Müslümanlar o onu dedi, bu bunu dedi. Dertlerini bırakacağız. Bir yere kilitleneceğiz. Oturup bunları ders olarak yapacağız da işte. Ona da bizim nefsimiz izin vermiyor değil mi? Koyun kuzularla uğraşmak varken kavayet-i işimiz ne? Evet. <gülüyor> Peki. Biz bunların, bunun örneğini vereyim ben. Ameller niyetleri göredir değil mi? He? Hem hadis var bu konuda. hem de bu kaideye işaret eden onlarca hadis, onlarca şey var. Ameller yemin, yemin edenin niyetine göredir mesela, tamam mı? Ameller niyetlere göredir. Bu kaide. Bu kaideyi böyle öğrendin. İçki içiyorum benim niyetim içki içmek değil ki diyorsun. Bak kaideye göre sen ne yapıyorsun? Yanlış bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Her türlü pisli yapıyorsun, her türlü melanet yapıyorsun. Benim niyetim temiz diyorsun, niyetim halis kardeşim diyorsun. Ben içkiyi sağlıklı ve zinde tutturmak için bana faydalı geliyor diyorsun Benim niyetim bu diyorsun tamam mı? evlenip evlenip boşanıyorsun benim niyetim ümmetin çoğalması diyorsun Hayda bir evleniyorsun boşanıyorsun İkinci ay bir de evleniyorum, boşanıyorum yani örnek veriyorum ben tamam. Faizle alışveriş yapıyorsun bankaya gidiyorsun 1 trilyon faiz çekiyorsun Benim amacım diyorsun Bunula bu para yükseltmek ve Müslümanlara faydalı olmak. Bütün bunlar bu kaideye göre doğru mudur? Doğrudur kimse bir şey diyemez. İşte bu kaide hakkıyla daplarıyla anlaşılmadığı zaman ne olur? Böyle bir sapınlık çıkar. İkinci bir şey. Ehven-i şer tercih edilir. İki şer arasında iki tane şerle karşılaşıp Birisi diyor ki şunu yapmazsan seni öldüreceğim diyor. Öbürü diyor ki şunu yapmasın senin kulağını keseceğim diyor. İkisi de şer. Ölümümü tercih edeceksin, kulağının kesilmesin. Hangisini tercih edeceksin? En hafif olan, şerri en hafif olan tercih edilir. İşte insanlar bu kaideden çıkıp ne yapıyorlar şu an? Büyük şirke vacip diyorlar değil mi? O yatmaya ne diyorlar? Ehveni şer diyorlar. Ve bu vacip diyorlar. Aslında ehveni şer hakkında da konuşmamız gerekiyor da. Başka bir zaman konuşuyoruz inşallah. hasıl kelam... Bu külli kaideler arkadaşlar sadece kaide olarak ele alındığı zaman ve bir hocadan veya bir ilim ehlinden veya ilmi bir tahkikle öğrenilmediği zaman sadece saptırır. Şimdi güncel itikadi meselelerle ilgili yine bizim böyle yoldan çıkmamıza vesile olan bir iki kaide daha söyleyeyim. Birincisi kim kafir tekfir etmesi o da kafirdir. مَنْ لَمُكَفْرِ kafir, اَوْ شَكَّمَزْ هَبَوْ اَوْ صَحَةَ تَرِيْقَهُ فَقَتْ كَفَرِ değil mi? Kim bir kafir tekfir etmezse, onun küfründen şüphe ederse, onun yolunu tahsiye eder, doğrularsa o da kafirdir. Bakın bu bir kaidedir. Bu bir nedir? Kaidedir. Bu kaide doğru anlaşılmadığı için, dapları anlaşılmadığı için, biraz önce söylediğim gibi bir ayak kaide, diğer ayak konulmadığı için. Orada kafir ile kastedilen kimdir? Hangi meselelerde kişiyi tekfir etmek gerekir? Hangi meselelerde tekfirden uzak durmak gerekir? Bunlar bilinmediği için... ...bana göre şu küfür... ...sen buna küfür diyor musun? Demiyorsun. Sen kafirsin. Hasan'ı tekfir ediyor mu? Etmiyorsun. Sen de kafirsin. Sen ona tekfir ediyor mu? Onu da etmiyorsun. Böyle... ...silsile zincir uzayıp gidiyor. Artık bir müddet sonra... ...Müslümanın, İslam'ın alameti şu oluyor. Ha mesela... Ben geçenlerde İstanbul'daydım. Adamlar diyormuş ki yani gel otur hemen senin Müslüman olup olmadığını öğrenelim. Mesela bu gelen kapıdan ilk giren arkadaşa soralım. Sen şöyle geç karşıma bakalım. Murat gezenleri tekfir ediyor mu etmiyor mu? He. Abi. He. Yani etmiyormuş sen de kafirsin o zaman. Tabii. Yani beş kişi sayıyorlar bunları tekfir ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorsan sen de gittin. Adam onları tanımıyorsa da gitti zaten. Adam bunlar kim derse zaten yani demek ki bunlar kim diyorsa o da kafir. Tanıyorsa tekfir yani böyle bir şey oluyor. İşte bu bir sapkınlıktır arkadaşlar. İşte yani kafire kafir demeyen kafirdir kaidesinin daptları tespit edilmeyince geldiğimiz sonuç. İşte biraz önce bir önceki videoda veya bir önceki sosyal medyadaki insanlar için bir önceki video diyelim. Sizler için bir önceki derste. Umumi tekfir sen çok geç kaldın. Yani öyle şeyler kaçırdın ki Allah seni ıslah etsin. Allah beni ıslah etsin. Çok sevdiğin konular konuşuluyordu senin. Neyse. Umumi tekfir muayyen tekfiri gerektirmez kaidesi. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Bu haline yanlıştır. Bunu isterse i̇bn Temi'ye söylesin. isterse başka imamlar söylesin. Yani biz dinimizi Kur'an ve sünnetten ve seleften alıyoruz. Tamam mı? Biz bir kimse de küfrü gördüğümüz zaman biz onu tekfir ederiz. Biz bir kimse de büyük şirk işlediğinizde gördüğümüz zaman ne yaparız? Onu tekfir ederiz. Bu kayda bir, müftünün işidir. Bu kayda kimlerin işidir? Hatta kadıların işidir, kadı, kadının. Bu kayda avamın işi değildir. Umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirir mi, gerektirmez mi? Ee, bu avamla alakalı bir durum değildir. Tamam. Ne zaman gerektirir, ne zaman gerektirmez, avam bunları peşinden gitmez ki, avam bunları bilmez ki. Avam için geçerli kayda şudur, biz küfrü gördüğümüz zaman tekfiri gösteririz, bitti. Avam için geçerli kayda budur. Biz büyük şirki gördüğümüz zaman bu kimseye göstereceğimiz tek şey vardır, tekfirdir. Avvam için geçerli kayda budur, bu bir. Peki bu kayda ne zaman geçerlidir? Aslı Müslüman olan kimseler, aslı Müslüman olan kimseler, hafim meselelerde, unutkanlıkla, cehaletle, teville intifaül kast dediğimiz kasıtsızlıkla bir fiil işlediği zaman, bu fiil küfür fiili olsa bile, kadı, bu kimse kafirdir, mürted olduğu hükmünü vermez. Müftü bu kimse kafir oldu kızı, karısı boştur, malı helaldir hükmünü vermez. Anlaşıldı mı? Bu kaide nerede geçerlidir? İbn Teymiyye'nin verdiği örnekte budur zaten sıfatlarla ilgili bir örnek, bir mesele örnek veriyor. Kendisine hiçbir şekilde risalet hücceti ulaşmayan, Kur'an ve Sünnet'in kendisine hiçbir şekilde ulaşmadığı ve sıfatlarla ilgili bir mesele, meseleyle bir meselede örnek vereyim İbn O meseleyi buna delil getiriyor. Küfür hadisi meselesi. Anladınız değil mi? umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez haidesi Müslüman bir kimse Müslüman bir kimse hafi bir meselede tevîl sebebiyle cehalet sebebiyle ya da hata, intifa'ül kast yani dönerken elin çarptı mesela ben şöyle sağa dönüyorum ya Kur'an elim çarptı yere düştü Kur'an'ı yere atmak nedir normalde? Küfürdür. Umumi tekfir nedir? Kur'an'ı yere atmak, Kur'an'ı tekfif etmek. Mesela ben çekin şu kitabı deyip mı yani e, Allah'a sığınırım. Nedir bu fiil? Küfürdür. Dönerken elim çarptı, Kur'an yere düştü. Buna intifal kas deriz. Kasıtsız, istem dışı, irade dışı. Bu küfür değil. Bak umumi tekfir burada muayyen tekfiri ne yapmadı? Gerektirmedi. Umumi tekfir muayyen tekfiri ne yapmadı? Gerektirmedi. Buna karar verecek olan da avam değildir. Buna karar verecek olan nedir? Ya kadıdır ya müftüdür. Kadı buna karar verir der ki burada işte umumi tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Bu kimse bu fiiliyle kafir olmamıştır. Tövbeye davet etmeye gerek yok. Veya müftü der ki bu adam kafir olmamıştır. Kızı, kadını, eşi boş değildir. Nikaha devam ediyordur. Malı da işte ganimet falan değildir diye. Ne yapar? Buna dair hükmünü verir. Anlaşıldı mı? Bu avamın işi değildir.